Hayırlı sabahlar çok kıymetli dinleyicilerimiz Bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz Gününüz günleriniz hayırlı bereketli olsun inşallah Ve Cenab-ı Hak Sizlere gönlünüzce Versin diyelim Allah'ın selamı Rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun, hepimizin üzerine olsun. Ve Cenab-ı Hak bizleri korktuğumuz şeylerden muhafaza eylesin. Umduğumuzdan da mahrum eylemesin diyoruz. Ve her zaman olduğu gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifiyle programımızı açmak istiyoruz değerli dinleyiciler. Hazreti Ayşe Radiyallahu an şöyle rivayet ediyor. Bir adam Resulullah'ın huzuruna girmek için izin istedi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ona müsaade edin gelsin. O aşiretinin en kötü adamıdır dedi. O kimse içeriye girdiğinde Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam onunla nazik bir şekilde konuşmaya başladı. Ben Ey Allah'ın Resulü. Önce o adam hakkında diyeceğinizi dediniz. Sonra da nazik bir şekilde konuştunuz dedim. Resulullah Aleyhissalatu vesselam: "Ey Ayşe! Kıyamet gününde Allah katında insanların en kötüsü kötülüğünden korunmak için insanların onu yalnız başına bıraktığı kimsedir." buyurdu. Ey Ayşe! Kıyamet gününde Allah katında ''İnsanların en kötüsü, kötülüğümden korunmak için insanların onu yalnız başına bıraktığı kimsedir.'' buyurdu. Bir diğer hadisi şerif değerli dinleyiciler, Ebu Hureyre'den radiyallahu anh, Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. ''Herkesin gözü önünde.'' Günah işleyenler dışında, Ümmetimin bütün fertlerinin günahları affedilir. Açıkça günah işleyenlerden birisi de şudur ki, Geceleyin bir günah işler, Sonra, Rabbi o günahın üstüne perde çektiği halde, Sabahleyin, Ey filan, Bu gece şöyle şöyle bir iş yaptım diye söyler. Halbuki bu adam, Rabbi onun işlemiş olduğu günahı örtmüş olduğu halde gecelemişti. Daha sonra yine Rabbi onun günahını örttüğü halde sabah olunca o bu perdeyi açar buyurur. Hani bazen derler ya, yahu Allah'ın bildiğini kuldan niye saklayayım? Demek ki o ifade doğru bir ifade değilmiş değerli dinleyiciler. Bunu da öğrenmiş olduk diyoruz ve bugünkü öykümüze geçiyoruz. Bugünkü öykümüzün adı fabrika. Çocukluk arkadaşımdı. Fakülteyi bitirdikten sonra sanayiye atıldığını ve arkadaşlarıyla birlikte fabrika kurduğunu duymuştum. Bir ara yolda karşılaştığımızda işler nasıl diye sordum. Suratını ekşiterek tam manasıyla bir felaket diye cevap verdi. Fabrikamızı çevreyi kirletiyor diye mühürlediler. Geçmiş olsun dedim gerçekten kirletiyor muydu? Diğer fabrikalardan bir farkı yoktu dedi. Biraz havayı biraz da suyunu kullandığımız dereyi kirletiyordu. Ayrıca çok gürültü ettiğini söylediler. Peki şimdi ne yapacaksınız diye sordum. Tasfiye tesisleri kurmak zorundayız diye mırıldandı. Fakat bunun için yüz milyarlık yatırım gerekiyor. Şaşırmıştım. Anlaşılan zor durumdasınız dedim. Peki nasıl kalkacaksınız bunun altından? Herhalde ürettiğimiz mallara zam yaparak cevabını verdi. Sen de olsan öyle yapmaz mıydın? Allah'a şükür benim fabrikamda tasfiye tesisi gerekmiyor dedim. Şaşırma sırası ona gelmişti. ''Sen de mi fabrika kurdun?'' diye atıldı. ''Üç sene önce kurmuştum. Bugünlerde üretime başladı.'' dedim. ''Ne tür bir fabrika?'' diye sordu. ''Tamamen otomatik.'' dedim. ''İki üç işçi ile bütün işler hallediliyor. Hem tamamen sessiz çalışıyor. Üstelik su ve hava fabrikada kullanıldıktan sonra daha da temizlenmiş olarak dışarı atılıyor.'' Hayrete düştüğü her halinden anlaşılıyor ve arka arkaya sorular soruyordu. Şirketinizin ismi ne dedi, görenler dedim. Peki dedi fabrikayı kim kurdu, kim idare ediyor? Ben kurdum sayılır dedim fakat çok büyük bir alim tarafından idare ediliyor. Onu daha fazla yormadan fabrikamı gezmek ister miydin diye sordum, hem biraz dinlenirdin. İstemez olur muyum diye atıldı. Çok merak ediyorum. Arabaya binerek şehir dışına çıktık. Bol yeşillikli bir yerde durarak fabrika sahasına geldik dedim. inebiliriz Merakını yenemeyip benden önce indi ve işaret ettiğim yere baktığında öylece dona kaldı. Sanki bir şey söyleyecekmiş gibi kımıldanıyor, fakat her seferinde vazgeçiyordu. Yanına yaklaşarak. Fabrikamın ürünlerinden yemeni tavsiye ederim dedim. Diğer fabrikaların mamulleriyle kıyaslanmayacak derecede güzel ve ucuzdur. Teşekkür ederek önündeki asmanın yapraklarını araladı ve bir salkım çavuş üzümü kopartarak yemeye başladı. Bahçemdeki muhteşem fabrikayı onun da gördüğünü anlamıştım. Elindeki üzüm tanelerini ağzına atmadan önce birer birer inceliyor... Bazen asmanın kuru çubuklarını, bazen de dibindeki kuru toprağa karıştırıyordu. Kendisine baktığımı fark edince, ''Müsaadenizle şirketinize katılmak istiyorum dostum.'' dedi. ''Zira görenlerden olmakla büyük bir şeref duyacağım.'' Kainatta her şeye ibret nazarıyla bakıldığında her şeyin onun yarattığı onun fabrikasından imal edildiği ve onun rahmet hazinesinden bizlere sunulduğu tefekkür edilirse değerli dinleyiciler zannediyorum o meyvelerin tatlarından, lezzetlerinden daha ayrı bir tat, daha ayrı bir lezzet duyacak. Ve bir ihsan-ı ilahi olarak Rabbimizin sizlere bir lütfu olarak bir hediyeyi rahmani olan bu yaratılmış bütün bizim emrimize sunulmuş meyveleri, sebzeleri bizim emrimizde olan diğer bütün bize hizmet edenleri O nazarla baktığınızda Daha fazla bir Değer kazandığı Sizin nezdinizde Ve gözünüzde daha bir Başkalaştığını hissedeceksiniz Evet yine Ötelerden Bir Soru var Suyun ötesinde Büyüğümüze sorulmuş bir soru Değerli dinleyiciler Büyüğümüze Sorulan soruda isyan ahlakı ne demektir? İnkılapçı ruhların önemli bir özelliği olarak nazara verilen isyan ahlakını müminler nasıl anlamalıdır? Deniliyor soruda. Soruyu bir daha tekrar ediyorum. İsyan ahlakı ne demektir? İnkılapçı ruhların önemli bir özelliği olarak... ...nazara verilen isyan ahlakını müminler nasıl anlamalıdır? Büyüğümüzün verdiği cevap aynen şöyle. İsyan bir sisteme veya bir emre boyun eğmeme, ...itaat etmeme, ...baş kaldırma ve ayaklanma manalarına gelir. Ahlak ise... Bir insanın zamanla tabiatının bir parçası haline getirdiği iyi veya kötü huylardır. İsyan ahlakı varoluşçu felsefecilerin söylemi halinde dünyaya yayılmıştır. Varoluşçuluğun en önemli temsilcisi sayılan Sartre toplumla alakalı fikirlerinden dolayı özgürlükçü bir anarşist olarak anılan Herbert Markus ve dünyanın anlamsızlığına baş kaldırarak toplumu değiştirecek bir harekete kalkışmak gerektiğini düşünen baş kaldırıyorum. O halde varım diyen bir kitabına da baş kaldıran insan adını veren Albert Camus gibi felsefeciler sürekli isyan düşüncesini seslendirmişlerdir. Ne var ki onların nihilist anlayışına göre isyan Başta devlete olmak üzere bütün otoritelere baş kaldırmak devleti, kurulu düzeni, her türlü kaideyi ve ahlaki değerleri yok etmek demektir. Zaten Müslümanlar baş kaldırmanın, örgütlenmenin, totaliter diktatörlük adına silahlı mücadelenin ve devrimin ne demek olduğunu Önce bu nihilistlerden duymuş ve öğrenmişlerdir. Varoluş, diriliş ve isyan ahlakı gibi ifadeleri Müslüman fikir adamları da kullanmışlardır. Fakat onlar bu meseleyi iradenin davası olarak ele almışlardır. Nurettin Topçu'nun Sorbon Üniversitesi'nde hazırladığı doktora tezinin ismi de isyan ahlakıdır. O daha sonra kitaplaştırılan bu çalışmasında önce Spinoza ve Bergson'un hürriyet anlayışlarını tenkit etmiş, daha sonra da tabiata, topluma, devlete, dine ve ahlaka isyan eden Stirner'in anarşizmini Rusya'nın isyan düşüncelerini incelemiş ve biz hem uyusallığa hem de anarşizme karşıyız. Ferdin sadece bütün iradeleri aynı şekilde belirleyen bir irade karşısındaki uysallığını kabul ediyoruz diyerek kendi düşüncesini özetlemiştir. Nurettin Topçu isyan ahlakını iradenin davası olarak değerlendirmiş. Bu konuda iradenin davası devlet ve demokrasi adında müstakil bir kitabı da vardır. Ona göre gerçek ve tam irade fertten başlayan aile ve devlet gibi otoriteleri kabul eden millet ve insanlık basamaklarından da geçerek Allah'a ulaştıran iradedir dolayısıyla da isyan ahlakı bir insanın kendi inanç düşünce his, kanaat ve karakteriyle kendini ifade etmesi, taklit şablonculuk ve basma kalıpçılığa baş kaldırması. Her meseleyi öz değerlerinin süzgecinden geçirdikten sonra kendi idrak ufku itibarıyla yeniden değerlendirmesi ve kendine mal etmesi demektir. Aslında isyan ahlakı iradenin hakkını verme açısından ele alınırsa o meselenin temeli çok eskilere gider dayanır. Çünkü Ehl-i sünnet alimlerinden bazıları, ''Taklidi iman makbul değildir, tahkike ulaşmak gerektir.'' demişlerdir. Tahkik, bir şeyin doğru olup olmadığını iyice araştırmak, hakikate ulaşmak için çalışıp didinmek, cehet ve gayret göstermek manalarına gelir. Tahkik, bir meseleyle alakalı temel rükünleri ve şartları masaya yatırma, Onları sökme, parçaları birbirinden ayırma, sonra tek tek inceleme, kendi seçimini ve beğenisini de o işin içine katarak parçaları tekrar bir araya getirme. Birbirine ekleyip bütünü yeniden elde etme. Böylece onu kendi eserine, kendi cehd ve gayretinin neticesine dönüştürme demektir. İsterseniz siz buna analiz ve sentez de diyebilirsiniz. Bir işin içinde insanın kendi akıl, mantık, muhakeme ve değerleri açısından böyle bir inşa gayreti varsa, o işin nihayetinde ortaya çıkan semere o insanın sayılır. Artık insan o işi ya da içinde kendi duygu ve düşüncesi bulunan o fikri kendisine mal etmiş olur. Yazdığı bir makaleyi ya da bir şiiri kendine mal ettiği gibi, içinde şahsi düşünceleri, hisleri ve müdahalesi bulunan o şeyi de sahiplenmiş olur. Haddi zatında iman Cenab-ı Hakk'ın muradı ile insanın içinde yaktığı bir ışıktır, bir nurdur. Neticede insanın gönlünde imanı izanı ve yakini yaratan, onda yakîn üstü bir hal hasıl eden ve insanı Zatı uluhiyetin sübhati ve vecihiyle her şeyin yanıp kül olduğu ufka ulaştıran Allahü Teala'dır. Fakat bütün bu mertebelere ulaşma yolunda araştırma, tetkik, o mevzuda isteklilik, ısrar ve süreklilik ile beraber ibadette derinleşme gibi hususlar da şartı adi planında birer vesiledir. Bu vesilelerde insana verilen irade sayesinde değerlendirilebilmektedir irade bir eğilim veya eğilimde tasarruftur yani bir insanın iki şeyden herhangi birini seçme cehet ve gayretini ortaya koymasıdır aslında bu bir şartı adidir ve tabi bu şartı adide sebeple müsebep arasında tenasubi illiyet prensibine göre bir münasebet de yoktur Aklın zahiri nazarında mümkün görünmese bile küçücük bir çekirdekten koca bir çam ağacını meydana getiren ilahi kudret bir insandaki küçük bir eğilimden de çok büyük neticeler yaratmaktadır. İrade bir katkı maddesine benzetilebilir. Bir kaşık maya ile bir kazan sütün yoğurt haline gelmesi gibi insanın irade adlı bir kaşık mayasına da çok büyük mükafatlar vaat edilmekte ve verilmektedir. Şayet Cenab-ı Hak çok büyük icraatını irade dediğimiz o şarta ı adiye bağlamışsa, onun teveccühü açısından o küçük katkı maddesi çok önemlidir. Bundan dolayıdır ki, imanla alakalı meselelerden, ubudiyetle ilgili mevzulara, onlardan da, marifet ufkuna ait konulara kadar hemen her husus iradeye bağlanmıştır. Hayvaniyetten çıkma, cismaniyeti bırakma, kalp ve ruhun dereceyi hayatına girme ancak irade ile mümkün olmaktadır. Seyru, suluk ruhani de o çetin ve çetrefilli yollardan geçmek için iradenin hakkını verme, nefse baş kaldırma, ciddi ve azimli olma şarttır. Marifede giden yol taklit'e, şablonculuğa, sadece kalıpları yerine getirmeye ve alışıyla gelen basma kalıp şeylere devam etmeye karşı isyanı gerektirmektedir. Dolayısıyla nihilistin serseri yana baş kaldırmasıyla, halis bir kulun cismaniyete, tenperverliğe, nefse düşkünlüğe haneperestliğe ve dünya sevgisine isyan etmesi bambaşka iki husustur. Bunların birincisi anarşistlik, diğeri ise Kur'an'ı disiplinler içinde nefse ve cismaniyete karşı isyan şeklindeki bir kahramanlıktır. Diğer taraftan küfrün pek çok sebebi vardır. Mesela kibir bunlardan biridir. Bir kutsi hadiste Cenab-ı Hak, Kibriya benim ridam, azamet ise benim izarımdır. Kim benimle bu mevzuda yarışa kalkışır ve bunları paylaşmaya yetenirse onu cehenneme atarım buyurmaktadır. Evet, Allah, zatına has bir sıfatı paylaşmak küstahlığına kalkışan birine iman nurunu nasip etmez. Onun kalbinde iman taht kuramaz. Çünkü o haneyi kibir işgal etmiştir. Kibir, basireti kör eden bir perdedir kibirle meşbu bulunan bir vicdan kainatta sayfa sayfa yazılmış mucizeleri göremez mahlukatın binlerce dille anlattığı hakikatleri idrak edip anlayamaz zira basiret körleşince basar da idrak adına hiçbir işe yaramaz değerli dinleyiciler daha önce de arz ettiğimi hatırlıyorum Burada yeri geldiği için bir daha arz etme lüzumunu hissettim. Gurur, kibir, müminde, Müslümanlıkta bulunmaması gereken bir hususiyet. Gurur, kibir, kafirde veya münafıkta olan bir haslet. Tevazu, mahfiyetle Müslümanda olması gereken bir haslet. Onun için şöyle 25-30 yıl kendi hayatımda evvele gittiğim zaman şu 25-30 yıl içerisinde bunu isim vererek altın çizerek de ifade edebilirim ama isim vermek bizim için yanlış olur. Ama şu programı yapan kardeşinize biraz itimadınız varsa şunu ifade etmek istiyorum. Beş vakit namazı da olsa hacca gidip Mekke'yi Medine'yi görmüş de olsa kitapları hatmetmiş herkesin hoca dediği önünde düğme iliklediği bir insan da olsa diyorum bakın budur demiyorum gururlu kibirli insanların akıbeti berba dolmuş çizgiden kaymış Allah'ın razı ve hoşnut olmadığı bir şekilde hayatlarını devam ettiren insanların sayısı az değil değerli dinleyiciler. Fakat namazdan niyazdan nasibi olmasa da meyhanelerde, barlarda, şu veya buralarda bir dönem ömür çürütmüş olsa da sonrasında Cenab-ı Hakk'ın ona hidayet nasip ettiği öyle insanlar var. Ama o insanlara bakıyoruz, o insanlarda tevazu, mahfiyet var. Kibir gurur yok. Onun için şeytan cennette Hazreti Adem'le beraberdi biliyorsunuz. Onu şeytan yapan hususlardan birisi, cennetten kovulması sebeplerinden birisi gururuydu. Ve o gururundan geri dönmemesiydi. Ben üstünüm. Ben ondan farklıyım demesiydi. Hazreti Adem de aleyhisselam bir zellesi diyeyim yüzünden cennetten kovulmuştu ama tekrar Rabbisine karşı tövbe ve istiğfarda bulunmuş. O günahında ısrar etmemiş ve Cenab-ı Hak tarafından affedildiği gibi peygamberlik sıfatıyla da vazifesiyle de tavsif edilmişti onun için kim olursa olsun en çok akıbetinden korktuğum insanlar içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun gururlu kibirli olan insanlardır onun için değerli dinleyiciler kendinizi başkalarından farklı görmeyin ne olursanız olun Dünyanın en alim insanı olabilirsiniz Dünyanın en zengin insanı olabilirsiniz Dünyanın en kabiliyetli insanı olabilirsiniz Dünyanın en şanlı, şöhretli Makamlı, yetkili bir insanı olabilirsiniz Bütün bunlar Hepsini toplasanız Hazreti Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem Daha Daha Alim, daha şanlı, daha şöhretli diyeyim eğer bu ifadem Efendimiz'e karşı yakışıksız kalırsa beni bağışlasın. Daha büyük olabilir mi? Olamaz. Ama Efendimiz kendisini diğerlerinden farklı görmüyordu. Üstad Hazretleri kendi hayatında kerametleri saylamayacak kadar çok olan, Hayatında hiçbir şeyi kendine vermemiş. Kendini diğer insanlardan ayrı görmemişti. İşte bir mümin için en tehlikeli şey kendini farklı görmesi değerli dinleyiciler. Allah size çok iş yaptırabilir. Sizin elinizle yüzlerce insanı imanına vesile edebilir sizi. Yüzlerce insana Kur'an'ı öğretebilirsiniz. Yüzlerce binlerce insan sizin parmak işaretlerinizle harekete geçebilir ama Bunun ötesinde siz kendinizi farklı görüyorsanız üstün görüyorsanız Diğer insanlardan farklı görüyorsanız sizin için akıbetiniz çok berbat olma ihtimali %90 demektir İşte bu noktadan ne olursak olalım Kendimizi farklı görmeyeceğiz değerli dinleyiciler çünkü kibir, gurur, müminde bulunması gereken bir haslet değil. Şeytanda bulunan, kafirde bulunan, münafıkta bulunan bir hususiyet. Evet, bakış zaviyesindeki inhiraf ve meselelere yanlış açılardan bakmada bir küfür sebebi ola gelmiştir. Bazen fiziki kıstaslarla metafiziği ölçme, Bazen sadece metafiziğe ait mülahazalarla fiziği tartmaya kalkma insanı yanlış neticelere götürür. Rabbi tanıma yolunda bakış açısının çok iyi ayarlanması şarttır. Yoksa Firavun'un yüksek kuleler yapıp o kulelerin başından Allah'ı bulmaya çalışması, Nemrud'un gökyüzüne ok atarak onu vuracağını sanması hep yanlış bir bakış açısı, ve niyet bozukluğunun sonucudur. 20. asırda Firavunca bir düşünceyi de Gagarin seslendirmiş ve dünyanın etrafında tur atıp geriye döndüğü zaman Allah'a rastlamadım diyebilmiştir. Onun bu hezeyanına karşılık merhum Necip Fazıl'ın şu sözü çok manidardır. A be ahmak Allah'ın fezada dolaşan bir balon olduğunu sana kim söyledi? Evet bakış açısının bozukluğu gibi zulüm, haddini bilmeme, hakkı karşı saygısızlık ve gaflet de imana açılan kapıları sürmeleyen ve hidayetin önünü tıkayan birer engeldir. Bunlarla beraber şablonculuk, körü körüne ataları taklit ve batıl karşısında uysallık da tarih boyunca birer küfür sebebi olmuştur ki Bunlara karşı isyan bir yiğitliktir. Kur'an-ı Kerim değişik ayeti kerimelerde bazı insanların taklit hastalığından dolayı hak ve hakikatten uzak kaldıklarını vurgulamakta, kendilerine gelin Allah'ın indirdiği buyruklara uyun denilince, hayır biz babalarımızdan ne görmüşsek onu uygularız, sadece onlara uyarız dediklerini nakletmektedir. Lokman suresi 21. ayetin mealinde. İslam'ı ve Kur'an'ı sadece atalarını şuursuzca taklit etmeleri yüzünden yalanlayan bu insanlar gibi günümüzde de pek çok insan dedelerinden devraldıkları dini inanç ve adetleri cahilce devam ettirmeleri sebebiyle kitap ve sünneti yalanlamakta ve imanın nurundan mahrum kalmaktadırlar. İşte kibir, Gurur, zulüm ve gafletle beraber Hübel, Lat, Menat, Uzza, İsaf ve Nayla putlarına da başkaldırma, ve Suva, Yegus, Yevuk ve Nesri de kabul etmeme, ilmi sebeplere, selim akla ve dini esaslara dayanmayan batıl inanç ve adetleri onaylamamada isyan ahlakının çok önemli bir yanını teşkil eder. Ayrıca Allah Resulü aleyhi ekmelüt Tehaya gençlerinizin hayırlısı ihtiyarlarınıza benzemeye çalışan. İhtiyarlarınızın en kötüsü de gençleriniz gibi yaşayandır buyurmaktadır. Burayı bir daha tekrar ediyorum değerli dinleyiciler. Gençlerinizin hayırlısı ihtiyarlarınıza benzemeye çalışan. İhtiyarlarınızın en kötüsü de Gençleriniz gibi yaşayandır buyurmaktadır. Evet en hayırlı genç bir aya kabirde olan yaşlı bir insan edasıyla sürekli ölümü ve ölüm ötesini düşünen, ahiretine azık tedarik etmek için çalışan, gençlik heveslerine esir olmayan ve gaflette boğulmayan gençtir. Yaşlıların en kötüsü de ilerleyen yaşına rağmen hala gafletten ayılmayan, ölümü uzak gören ve bazı gençler gibi heveslerinin ardında koşturan kimsedir. Bir başka hadisi şerifte de Allah yedi kimseyi kendi zillinden gölgesinden başka sığınak olmayan kıyamet gününde zilli altında himaye buyuracaktır dendikten sonra ömrünü ibadet neşvesi içinde geçiren genç de o yedi zümre arasında sayılmaktadır. Çünkü o, nefsaniliğin en azgın olduğu dönemlerde, cismani arzularına rağmen, kendine hakka kulluğa adamış, ibadet ruhuyla gelişmiş, kulluğu tabiatının bir derinliği haline getirmiş, ve adeta nereden bakılırsa bakılsın, simasında kulluk emareleri görülen bir hal almıştır. Kanının, galeyanda olduğu ve beşeri garizelerinin onu farklı günahlara sevk ettiği bir dönemde o bütün cismani ve şehvi arzulara başkaldırmış günahlara karşı isyan bayrağı açmıştır İster kadın ister erkek olsun bir genç için o dönemi iffetine toz kondurmadan ve günaha boyun eğmeden geçirmek çok zordur bir taraftan Allah'ın emirlerine itaat etme ve ona kul olma. Diğer yandan da hakkın, Cenabı Hakk'ın sevmediği şeylere baş kaldırma ve masivaya kulluğu reddetme iradenin davasını ortaya koymaya bağlıdır ve bu alkışlanacak bir isyan ahlakıdır. Bazı duygular, bir kısım arzular ve beşeri güçler hak dostlarına ...normal insanların çok çok üstünde verilmiştir. Bazı arzu ve istekler, ...onlarda sıradan insanlarınkinden, ...belki 20 kat daha fazladır. O arzu ve istekler, ...her zaman onları kamçılamakta, ...sürekli meşgul etmekte, ...ve gelip gelip iradelerine çarpmaktadır. Fakat onlar, ...öyle güçlü bir iradeye sahiptirler, ...ve öyle kararlıdırlar ki, Heva ve heves karşısında asla dize gelmezler. Sürekli dua ile meyelanı hayrı güçlendirir ve istiğfarla da meyelanı şerrin kökünü keserler. Günah ve hata mülahazalarının başına devamlı gülle ve bomba yağdırırlar. Hayır meyillerinin dibine de su döker, gübre atar, saf ve temiz duygularını besler, güneşlendirir. Ve hep salih dairede kalırlar. İradelerini güçlendirmeyi Allah'a karşı çok önemli bir vazife bilirler. <gülüyor> Dahası kendilerini adadıkları dava bütün şahsi dünyalarını doldurur ve başka şeylerle meşgul olmaya fırsat bulamazlar. Nitekim asrın çilekeşi Üstad Bediüzzaman Hazretlerine evlenmeyi hiç düşünmediniz mi diye soranlara alemi İslam'ın dertlerini düşünmek, onu düşünmeme fırsat vermedi. Ümmeti Muhammed'in derdi bana onu unutturdu demiştir. Bu derinlikteki bir fedakarlık ve futuvvetin temsilcileri birkaç taneyle sınırlı da değildir. İslam tarihi, Cenab-ı Hakk'ın ekstra lütuflarıyla serfiraz, bu kameti i balalarla ve bu drahşan çehrelerle doludur. O kadar ki, bu iffet abideleriyle alakalı ilmi ve davayı evlenmeye tercih eden ve hayatları boyunca hiç evlenmeyen alimler manasına gelen el ulemaul uzab adı altında cilt cilt kitaplar yazılmıştır. Söz buraya gelmişken istidradi olarak bir hususu şerh etmeliyim. Evlilik konusunda tabii ve esas olan Resul Ekrem Efendimizin sünnetini iktida etmek ve evlenmektir. Bir Müslüman yuva kurmalı, çocuk sahibi olmalı, peygamber sevgisiyle dolu bir neslin yetişmesini, devamını ve çoğalmasını temin etmelidir. Husus ile kıyamet alametlerinin zuhur etmeye başladığı, ahlaksızlığın gemi azıya alıp her yerde serbest dolaştığı ve zinanın faş olduğu böyle bir dönemde İnsanları cismaniyet ve nefisleriyle baş başa bırakmak, onları felakete sürüklemek demektir. Dolayısıyla meselenin tabiisinin bu olduğuna inanıyor, kimsenin buna karşı çıkamayacağını düşünüyor, karşı çıkmak bir yana evliliğin tavsiye edilmesi gerektiği kanaatini taşıyorum. Öyle ki imkanım olsa evlilik yaşına girmiş kadın erkek herkese evlendirir, yuvalarını kurma hususunda onlara yardım ederim. Fakat böyle düşünmem bir futuvet ve kahramanlık ruhunu takdir etmeme de mani değildir. Dünyayı ve dünyevilikleri elinin tersiyle iten, şahsi haz ve lezzetleri adına hiçbir mülahazası olmayan, o türlü şeyleri rüyasında bile görse kalkıp kendini levmeden insanlar alkışa layıktır. Kendi kendine Allah Resulü'nün bayrağının kaç karış, Kaç Kadem Kaç Adım Aşağıya Düştüğü Ama Başkalarının Bayrağının En Yukarılarda Dalgalandığı Bir Dönemde Namı Celili Muhammedi'nin Anılmadığı Bir Zaman Diliminde Sen Hala Nelerle Meşgulsun Neyle Uğraşıyorsun Deyip Maddi Manevi Nimetlerden Fedakarlıkta Bulunan Kahramanlar Mutlaka Takdir Edilmelidir Onlar Kendini Davaya Adamış ondan başka sevdası olmayan, oturup kalkıp mefkuresini düşünen ve davasının mecnunu gibi yaşayan özel donanımlı insanlardır. Evet, onların hususi durumu objektif kural olarak kabul edilemez ve herkese uygulanamaz ama şu da bir gerçektir ki onlar makbul olan isyan ahlakının ve futuvet ruhunun temsilcileridir. Eğer isyan ahlakı tabiri başka mülahazaları da çağrıştırıyorsa, onların halini iradenin davası ya da iradenin hakkını vermek ifadeleriyle seslendirmek daha doğru olabilir. Bu mevzuyla alakalı önemli bir husus da şudur. Kamil bir mürşid, mahir bir rehber, faziletli bir muallim ve adil bir idareci gibi önde bulunan, kudve konumunda olan, kendisine itaat edilen kimseler, elleri ve idareleri altındaki insanların, her yönden inkişaflarını da hedeflemeli, onların kendilerini rahat ifade etmelerine fırsat vermeli, ve düşüncelerini alıp değerlendirmelidirler. Bu onlara düşen bir vazifedir. Onlar, bir konu hakkında, çevrelerindeki insanların, hemen hepsinin, kendi fikirleriyle katkıda bulunmalarını sağlamalı, böylece bir düşünceyi bin düşünceye ulaştırmalıdırlar. İki aklın bir akıldan daha hayırlı olduğu hakikatine bağlı olarak, iki aklın bir akıldan daha hayırlı olduğu hakikatine bağlı olarak, diğer insanların fikirlerine de kıymet atfedenler, dehaya denk, belki dehanın da üstünde isabetli kararlar verirler. Dolayısıyla defaatle demişimdir ki bir insan yüksek bir dehaya malik olacağına, başkalarıyla istişare etme gibi deha üstü bir ahlaka sahip olsun daha iyidir. Çünkü istişarenin kıymetini bilen biri belki yüz insanın düşüncesinden istifade eder. Böylece hem onlara değer verdiğini ortaya koymuş, hem onların inkişafına yol açmış hem istifade edilecek insanların dairesini genişletmiş, ve hem de kendi yanlışlarının çarçabuk düzeltilmesini sağlama mevzuunda önemli bir adım atmış sayılır. Ziya Paşa'ya nispet edilen bir sözde, barikay hakikat, müsaademe efkardan doğar'' denmektedir. Yani, hakikat kıvılcımı fikirlerin çarpışmasından çıkar. İslam dünyasında dünden bugüne hocalarla talebeler arasında, Münazara ve müzakereler ola gelmiş, herkes kendi fikrini rahatlıkla söyleyebilmiş ve kim ifade ederse etsin hakikatin kendisine saygı gösterilmiştir. İmam Ebu Hanife ve İmam Malik Hazretleri gibi müşritlerin kendi talebeleriyle yaptıkları münazaralar malum ve meşhurdur. Sevk ve idare edenler diğerlerine bu rahatlık ve imkanı verdiklerinde onlar da şablonculuğun ve basma kalıp şeylerin esiri olarak yaşamayacak, kendi düşüncelerini de ortaya koyacaklardır. Bunu yaparken onlara düşen vazife, katiyen bir isyan, bir baş kaldırma ve bir inat tavrı içine girmemektir. Gerektiğinde, uygun bir üslupta, Kur'an'ın şu ayetine, sünnetin şu emrine, falan mütefekkirin şu mutalasına ve mantığın şu kuralına göre, o mesele şöyle de olabilir şeklinde, fikir beyanında bulunabilir. Böyle yapmak ve Üslubunca konunun açıklığa kavuşturulmasını istemek dururken, itiraz ediyor gibi bir tavırla sorular sormak muhatapta kaps hali meydana getirir. Hatta belki ondan da isyan duyguları tetikler. Dolayısıyla olan hakikate olur, belki kurallarına riayet edilen ve nezaket çerçevesinde ortaya konan bir münazara ve müzakere neticesinde bazı hakikatler gün yüzüne çıkacaktır. Fakat birisindeki soru üslubsüzlüğünden ve diğerindeki tavır bozukluğundan dolayı hakikat zarar görür. Hakikatin gazre uğraması ve zulüm görmesi de bütün insanlık için büyük bir zarardır. Ayrıca her meseleye itiraz etme, her teklife baş kaldırma kim ne derse desin daha o insan sözünü bitirmeden karşı çıkma ve bunu bir ahlak haline getirme ile samimi bir şekilde fikir beyan etme aynı kategoride değerlendirilemez. Bazı insanların başkalarıyla geçimsizlik içinde olmalarını inkılapçı bir ruha ya da isen ahlakına sahip bulunuşlarına vermeleri sadece bir kuruntudan ve kabahatlerine mazeret uydurmaktan ibarettir. Onların durumu isyan ahlakı ile değil ancak inat ahlakı ile tafsif edilebilir. Karşısındaki insan daha cümlesini tamamlamadan aksi istikamette sözler söyleyenler, sadece dile getiren insanı beğenmedikleri için bazı açık hakikatleri bile kabule yanaşmayanlar, hiç kimsenin bilgisine tahammül edemeyen ve doğruyu yalnızca kendi dağarcıklarında olana hasredenler, Hatta bazen kendilerinin de hoşuna giden çok doğru ve güzel sözlere bile itiraz ederek güzel söylediniz ama daha güzeli ve daha doğrusu şöyle olmalıydı türünden şeytani hırıltıları seslendirenler olsa olsa inat ahlakının temsilcileri olabilirler. Hasılı baş kaldırma ve isyan düşüncesi ilk olarak varoluşçu felsefeciler tarafından hiçbir ahlaki değeri kabul etmeme Hiçbir kuralı tanımama, her türlü düzene baş kaldırma ve her çeşit otoriteyi reddetme şeklinde seslendirilmiştir. İsyan ahlakı ifadesini Müslüman mütefekkirler de kullanmışlardır ama onlar meseleyi Nurettin Topçu gibi iradenin davası olarak ele almışlardır. Nihilistlere göre isyan mülahazası bütün nizami değerlere karşı ayaklanma de dahil hiçbir otoritenin altına girmeme ve hemce yaşama şeklindeki adeta bir bulantı felsefesi iken Müslümanlar onu iradenin hakkını verme ve şeytana nefse hevaya ve günahlara baş kaldırma olarak değerlendirmişlerdir diyor büyüğümüz verdiği bu cevapta evet değerli dinleyiciler demek ki taklitçilik ve nefse baş kaldırma şeytana baş kaldırma Rabbimize onun rızasına giden yollarda bize mani olacak her şeye baş kaldırma bu bir yönü bir diğer yönü de herkesin fikirlerini beyan etme serbestisi verilmesi ve herkesi dinleme Alemin doğrusu kesilmeme, Doğruyu sadece kendinde bilmeme, Kendi bildiği doğrunun haricinde hiçbir doğruyu kabul etmeme, Kendi yaptığı güzelin dışında hiçbir güzeli güzel görmeme, elhasın insan kendini yine mevzunun başında ifade ettiğimiz gibi farklı görmeme, Sıradan bir insan görme Kendinizi farklı görmezseniz Başkalarının fikirlerinden istifade eder Başkalarından istişare edersiniz Kendinizi farklı görürseniz Başkalarının fikirlerine değer vermezsiniz Başkalarını küçük görürsünüz Kendinizi büyük görürsünüz Tabi hele bir de Yetki Makam sizin elinizde ise Size karşı çıkan Sizin fikrinize ters Bir fikir ishal eden birisini Hemencicik bastırı veriyorsanız, sesini, soluğunu veriyorsanız, sizin etrafınızdaki insanlar kendi hür iradelerini, kendi fikirlerini anlatamazlar. Anlatamayınca da etrafınızda birer şabloncu, birer taklitçi halkası oluşturursunuz ve dolayısıyla başkalarının fikrinden istifade etme gibi bir imkandan mahrum olursunuz. Sadece kendiniz ve kendinize uyan taklitçilerin, şabloncuların sizleri alkışlamasıyla kendi nefsinizi tatmin edersiniz. Ama bu hiçbir insanı sahili selamete ulaştırmaz değerli dinleyiciler. Maalesef günümüzde idarecilerin istisnaları tenzih ediyoruz. En büyük hastalıklarından birisi budur. Vay mı ki kendisini eleştiresin. Vay mı ki kendisinin yapmış olduğu bir şeyi yanlış olduğunu ifade edesin. Vay mı ki yapılan işin yanlış olduğunu söyleyesin? Aman ya Rabbi bir bakıyorsun ki kendisine eleştiren, kendi yaptığının yanlış olduğunu ifade eden insanın hemen böyle ciddi bir baskıya ciddi bir şekilde baskı altına alınması enteresan bir husus maalesef bu her sahada var siyasette var ticarette var her türlü sahada her türlü branşlardaki insanlarda idarecilerde maalesef görmekteyiz bunu işte bu noktadan bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın büyüklüğü bir daha ortaya çıkıyor Üstad Hazretlerinin büyüklüğü bir daha ortaya çıkıyor yani Efendimizin hayatını okuduğumuz zaman düşünün ki kendisini hazmedemeyen kendisini yıllarca düşmanlığını yapmış olan insanlara bile o kapıları kapatmamış eğer o kapıları kapatmış olsaydı Halid bin Velid Amr bin As nasıl kendi irade ve istekleriyle kendi ayaklarıyla kendi arzusuyla Medine'ye gelir Müslüman olurlardı Eğer o kapıyı kapatmış olsaydı Ebu Süfyan Mekke fetlinde nasıl Müslüman olurdu ki? Bunların sayılarını olabildikçe çoğaltabiliriz ama ben o mevzuya girmeyeceğim çünkü zaman sohbet bölümündeki zamanımız doldu. Ama şunu ifade edeyim maalesef bizler Etrafımızdaki insanların da fikirlerine kıymet verecek. Onların fikirlerini de hesaba katacak. Kendimizi yaptığımız işler ne olursa olsun büyük görmeyecek. başkalarını içinde bulundukları durum ne olursa olsun küçük görmeyecek. Ve her insana kendimiz gibi onun da bir fikri, onun da bir aklı, onun da bir düşüncesi olduğu Olduğunu unutmayarak onlara da kıymeti değer atfedecek ve başkalarının fikirlerinden istifade ederek zannediyorum kendi hayat çizgimizin, kendi hizmet çizgimizin daha isabetli bir hal alması gerektiğine inanıyorum değerli dinleyiciler. Kısa bir aradan sonra Aile İl Mahali bölümünde yine sizlerle beraber olacağız inşallah. erişmeden gitmeli bu bahçeden vakit erişmeden gitmeli bu bahçeden iftirak iftirak iftirak yar elinde ah iftirak iftirak iftirak yar elinde bu bahçe viran, bu bahçe sessiz Bu bahçe viran, bu bahçe sensiz Papatyalar neylesin, lale perişan Papatyalar neylesin, lale perişan Ah, ah, ah, lale perişan Yetişmez mi yar, bu feryadu figanlar Yetişmez mi yar, bu feryadu figanlar İftirak, iftirak, iftirak yar elinden Ah iftirak, iftirak, iftirak yâr elinden Bu bahçe viran bu bahçe sessiz bu bahçe viran bu bahçe sensiz lal olmuş yüreğimden od bile bizar. zarar lal olmuş yüreğimden od bile bizar. zarar Geldik aile ilm hali bölümüne. Tabi bu bölümü sizlerle paylaşmanızdan önce mevzuyu çok dikkatli ve temkinli dinlemenizi sonrasında yanlış anlaşılmalara sebep olmaması için üzerine dura dura sizlere ikaz etme demiyorum ama bu hususu hatırlatmak istiyorum. Caiz ve mahsurlu olan el öpmeler ve tokalaşmalar. Caiz ve mahsurlu olan el öpmeler ve tokalaşmalar. Karı koca arasında el öpme ve tokalaşmalar sadece serbest bırakılmayıp teşvik edilirken Yabancı erkekle kadınlar arasında aynı şekilde teşvik edilmemiş, yabancı erkekle kadınlar arasında aynı şekilde teşvik edilmemiş, aksine meydana gelecek hukuki sonuçlara dikkat çekilmiş mahsurlarına işaret olunmuştur. Bu mahsur kadın erkek arasında yaratılışta var olan cinsel etkileşmeden meydana gelmiştir. Kötü niyetli oluşlarından değil bu sebeple bir erkek kadının çıplak elini tuttuğu anda duyabileceği bir cinsel elektriklenme halinin hukuki hükmünü bilmesine ihtiyaç vardır. Zira el tutuşma anında duyulacak cinsel heyecanlanma hali taraflara hukuki haramlıklar yükleyebilir. En yakınlardan verelim misali. Burası çok önemli, çok hassas, çok tehlikeli bir husus değerli dinleyiciler. Onun için ağır ağır okuyacağım. Zira el tutuşma anında duyulacak cinsel heyecanlanma hali taraflara hukuki haramlıklar yükleyebilir. En yakınlardan verelim misali. Damat kayınvalidesinin elini öperken bu elektriklenmeye maruz kalsa bazı alimlere göre hanımının nikahında bozulma olabilir. Bunu bir daha ifade ediyorum. Damat, kayınvalidesinin elini öperken bu elektriklenmeye maruz kalsa bazı alimlere göre hanımının nikahında bozulma olabilir. Kayınpeder, gelinin elini tuttuğu anda bu hal olsa gelini oğluna haram olabilir. Kızının elini tuttuğu anda olursa hanımı kendisine haram olabilir. Hemen ifade edelim ki haramlık getiren bu cinsi his elektriklenmesi elin teması anında cinsel organda hasıl olan canlanma ile tahakkuk eder. Yoksa Hayalden kötü duygu ve düşüncelerin geçmesiyle haramlık gelmez. Bir de elin temasından önce ve daha sonra meydana gelen his de haramlık hasıl etmez. Haramlık tutma anındaki hisle hasıl olur. Umumiyetle de böyle kısacık bir el tutuşma anında bir his elektriklenmesi belki de binde bir ihtimaldir. Ayrıca haramlık getiren hükümler sadece Hanefi'dedir Diğer hak mezheplerden Şafi'i ve hanbeli de böyle bir haramlık meydana gelmemektedir. Zaruret halinde bunlarla da amel edilebilir. Özetle denebilir ki, böyle tehlikeli haramlıklara sebep olabilecek bir el öpme, el tutuşma alışkanlıklarından uzak kalınması, hürmet ve saygının böyle sonuçlara ihtimali olmayan bir hoş geldinizle sözle yapılmış olması mahsursuz, tarafları şaibeden koruyan bir tedbir diye de düşünülmelidir. Zaten günümüzde cinsi hisler sokakta ve televizyonlarda uyarılarak tetiklenmeye hazır hale getirilmekte. Bu açıdan da şaibeli hallerden uzak kalınmasında da isabet akla gelmektedir. Bir şeyin ilmi cehlinden güzeldir diyerek arz etmiş olduğum bu konu inşallah yanlış anlaşılmaz. Bilmemek daha iyidir diyenler çıkmaz. Evet. Hanım, beyini adıyla çağırabilir mi? Diye bir bölüm var. Hanımla bey arasında temel anlayış, karşılıklı sevgi ve ve de saygıdır. Hanımla bey arasında temel anlayış, karşılıklı sevgi ve de saygıdır. Bu karşılıklı sevgi ve saygıyı zedeleyecek hiçbir söz ve hitap meşruluk kazanamaz. Bu itibarla. Hanımın beyine ismiyle hitap etmesinde bir saygısızlık manası düşünülen yerlerde elbette böyle bir saygısızlığa izin verilemez. Yani beyine adıyla seslenemez ama bazı yerlerde hanımın beyini adıyla çağırması bir samimiyet ve sevginin ifadesi sayılmakta bu gibi yerlerde de isimle hitap edilmesinde mahsur değil fayda mülahaza edilmektedir. Bazı değerli fıkıh kaynaklarında hanımın beyine ismiyle hitap etmesinin mekruh sayılması, o günlerde saygısızlık manasına gelişinden dolayı olmalıdır. Nitekim bazı muhitlerde hanımın beyinin koluna girerek birlikte yürümesi de böyledir. Ayıp sayılır, mahsurlu sanılır. Aslında bu ayıp ve mahsur dinden gelmemekte, İnsanların kendi örflerinden kaynaklanmaktadır. Yani o biraz böyle dine bir hüküm yoktur diyor. Toplumun ve o toplumun yaşadığı ortama göre bu değişebilir diyor. Kadın sesi haram mı? Bir diğer husus. Kadın istek ve ihtiyaçlarını sesiyle anlatır. Sesini kullanamayan kadın maksatlarını ifade edemeyen insan demektir. Bunu ise mümkün görmek kabil değildir. Bu sebeple kadının sesi haram olmaz. Haram olan yanı yoksa, neden bazı alimler kadının sesi avrettir, yani erkeklere duyurulmaması gereklidir demişlerdir. Şundan dolayı olabilir. Kadın erkekle konuşurken, sesinin doğal tonunu değiştirip, incelterek, yüzünü de normal görününden ayrı olarak cezbedici bir eda ile konuşursa bu sırada haram olan ses değil meydana gelmesi muhtemel fitnedir muhatap olan erkeğin bunu normal anlamayıp yanlışa yormasıdır bu bakımdan kadın erkekle konuşurken sesini jest ve mimiklerini doğal şekilde kullanmalı vekar ve ciddiyetini olanca ağırlığıyla muhafaza ederek muhatap olmalıdır ki Sesinden dolayı, yüz görüntüsünden dolayı yanlış anlamaya sebep olmasın, haramlık da akla gelmesin. Demiş, Tabii ben saate bakıyorum. Nişanlılık ve evlilik hazırlığı diye bir bölüm var. Bununla inşallah aile ilmahi bölümünü bitirelim diyorum. Bekarlık sultanlık mı diye bir soru kendini haramlardan koruyan kimse için evlenmek sadece sünnettir. Koruyamayanlar için de evlenmek farzdır. Efendim, bekarlık meselesi tarih boyunca sohbetlere mevzu teşkil etmiş, kimileri bekarlığı bir vezirlik, kimileri de bir rezillik saymış, böylece lehte ve aleyhte söyleyip yazanlar olmuştur. Bize göre ne bekarlık bir vezirlik yahut rezillik, ne de evlilik bir sultanlık, Yahut şahlık. Her ikisi de şahısla şahsın düşünce yapısıyla alakalı bir şey. Öyle kafalar, öyle düşünce sahipleri vardır ki dünyanın imkanını yanına yığsanız huzur bulamaz. Tatmin olamaz. Böyle biriyle yapılan evlilik ne sultanlıktır ne de vezirlik. Tam manasıyla bir rezilliktir. Ama öyle kanaat ve fazilet sahipleri de vardır ki onlar bütün gayret ve takatlarıyla çalışıp çabalarlar, buna rağmen ellerine geçen mütevazi imkanlarıyla kurdukları vasati hayatlarından zevk alır, huzur duyarlar. İşte böyleleriyle yapılan evlilik bir vezirlik mahiyetini de taşır, sultanlık huviyetine de iktisap eder. Evlenmek yahut bekar kalmak meselesi dışarıdan telkinle tahakkuk edecek bir mesele değildir. Bu şahsın hissi yapısıyla alakalı bir husustur. Bunun içindir ki fıkıh kitaplarında şu mealde hüküm verilmiştir. Kendini haramlardan koruyan kimse için evlenmek sadece sünnettir. Koruyamayanlar için de evlenmek farzdır. Demek oluyor ki şahıs kendini bilir, durumunu muhasebe eder. Kendisi için farz mı yahut sadece sünnet mi vicdani bir değerlendirme ile hükmünü verir. Şüphesiz ki evlenme kararı manevi değerlere sahip olmanın yanında bazı maddi şartları da hazırlamış olmayı gerektirmektedir. Bu şartların hiç olmazsa asgarisini hazırlamadan gözü kara bir şekilde evlenme teşebbüsüne geçmek biraz cesaretlice başlangıç olur. Ne yazık ki bazen kız tarafı yavrularını gönderecekleri evin maddi zorluklarını düşünmeden, bir sürü gösterişli masraflar ihtas etmekte, böylece evlatlarını borç harç içinde bıraktıkları bir yuvaya göndermekte, hayata daha ilk gününden borçlu olarak başlamaktalar. Çevrenin gösteriş tesirinden kurtulamayan bu ebeveynler, anne babalar, keşke daha gerçekçi düşünebilse, daha gerçekçi düşünebilse, daha az bir masrafa razı olup, yavrularının huzur duyabilecekleri borçsuz bir hayata başlatsalar. Ne var ki çevrenin kötü örnekliği bunun tatbiki zor bir fedakarlık gibi göstermektedir. Evet evlenme kararı manevi değerlere sahip olmanın yanında bazı maddi şartları da hazırlamış olmayı gerektirmektedir. Maddi tedbirlerin asgarisini dahi almadan evlenen adamı hanımı kadiye şikayet etmiş. Eve bir şey getirmediğini söylemiş. Adam da Eve getirdiğini farelerin yediğini söyleyince Kadı efendi Demek fareler yiyecek bir şey buluyor ki Evden çıkmıyor demiş Hanım buna şu karşılığı vermiş Kadı efendi Farelerin bu adamın evini Terk etmeyişi yiyecek bulduğundan değil Sadece vatan muhabbetindendir Evet Değerli dinleyiciler Latifeli bir Kıssayla mevzuyu bitirmiş Demek ki bu evde yenilecek bir şey var fakat kadın muktesit değil, kanaatkar değil. Onun için de başka başka şeyler istiyor. Bu hakikaten çok önemli. İçinde bulunduğu nimetlere şükretme, içinde bulunduğu hale razı olma. İnsan zaten eğer hani mal istersen kanaat yeter diyor ya Üstad Hazretleri. Şükür olmazsa, kanaat olmazsa. Bir Antep'in yerine bir Türkiye'yi tapusunu verseler, bu sefer insan başka ülkelerin toprağına göz dikecek. Dünyanın tapusunu üstüne yapsalar, ya başka dünya var mı diye, ayağa veya gezegenlere gidecek. Halbuki malın, mülkün, bağın, bahçen, arsan, tarlan ne kadar çok olursa olsun, gideceğin yer bir mezar. Ne kadar zengin olursan ol, bir mezardan, daha başka iki mezara gömecek değiller seni. İstersen aile mezarlığında en güzel yeri al. Tepede manzarası güzel olsun. Daha önceden de eştirmiş ol. Diyelim ki 10 mezarlık bir. Genişlikteki yere eştir. Ama senin gömüleceğin yer yine bir mezarlık yer. Bir mezarlık yere gömülürsün. Diğer yerleri yine başkaları için ederler diğer yerlere başkalarını gömerler. Onun için en büyük servet kanaat ve insan kanaat, şükür duygusuyla dolu olursa, dünyasında her ne halde olursa olsun mutlu ve huzurlu olur, kanaat ve şükür de olmazsa, içinde bulunduğu imkanlar ne kadar bol olursa olsun, o dünyanın en fakir insanından daha huzursuzdur değerli dinleyiciler. Bu noktadan Cenab-ı Hak bizleri kanaatkar kullarından eylesin. Şükreden kullarından eylesin. İktisat içerisinde yaşayan kullarından eylesin. İsraf edenlerden değil. Şükürsüz olanlardan değil. Dünyanın hırsını omzuna yüklemiş insanlardan değil. Şu dünyayı bir gölgelik, bir misafirhane telakki eden ve bu dünyada kalıcıymış gibi değil de Gelip geçiciymiş gibi, Göçüp gideciymiş gibi, Yaşama şuurunu, Duygu ve düşüncesini, Cümlemize nasip eylesin diyoruz, Ve bir sabahın bereketi programını, Yine burada sonuna gelmiş bulunuyoruz, Eğli dinleyiciler, Her şey gönlünüzce olsun, Cenab-ı Hak yüzünüzden tebessümü, Gönlünüzden sevgiyi, Muhabbeti eksik eylemesin, Ve Rabbim, Dudaklarınızdan dualarınızı inşallah eksik eylemesin diyoruz ve her zaman olduğu gibi bir dua ve şiirle programımızı bitirmek istiyoruz. Evet Rabbim dudaklarınızdan dualarınızı eksik etmesin ve o dualarınızı kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin diyoruz ve duamıza geçiyoruz.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 Efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme aile fertlerine ve bütün asabına selatü selam ederek bunları senden dileniyoruz. Kabul buyur Rabbimiz. olur her dümen vakit dolunca Bu ak nizam sürer gider ahenkle Dönüyor çarkımız yollu yolunca Geceler gündüze döner ahenkle Aşık tepeleri çıkınca düze Bize bayram matem olur köksüze Hasımlar gelince bitevi dize, ışık karanlığı siler ahenkle. Atıldığı gibi gidecek inan, tarihe savrulan o büyük yalan, şafak ortalığı sardığı zaman, önümüz göklere erer ahenkle. Yurdun evlatları bir bir dönecek, Asırlık mahzunlar o gün gülecek, Hızır, Musa bir araya gelecek ve artık bu devir sürer ahenkler.